Semiye Rahimullah diyor ki iman billahi ve ve ve bil imani bil kadri İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, öldükten sonra dirilişe iman etmek ve hayrıyla, şerriyle kadere inanmaktır. Evet, Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimeullah diyor ki ve ve melaikatihi İman nedir diyor? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ölümden sonra dirilişe iman etmektir. Aynı şekil, aynı zamanda da kadere, hayrıyla, şerriyle ne kadere iman etmektir. Şimdi bunların hepsi aslında müstakil bir ders. Yani Allah'a iman nedir? Bu tek tek anlatılır. Bir ders. Başlı başına bir ders. Keza melekler, kitaplar, resuller, keza ölümden sonra diriliş, kader vesaire. Bunların hepsi tek ders. Ama müellif, rahim Allah bunların hepsine tek tek yine değiniyor ileride. Burada özlü bir ne yapmış? Özlü bir e, giriş yapmış. Neden bunu yapmış Şeyhülislam? İslam? Bu bizim itikadımızdır diye giriş yaptı ya başta kitabın başlarında. O itikatımız nedir? O itikatımız bu bütün Müslümanların inandığı, genel olarak inandığı nedir? Belli başlı kalıplardır. O da nedir? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine vesaire iman etmektir. O yüzden Şeyhül İslam kaderi tek başına yine mesela ileride mustakil olarak alacak. İşte biz o zaman işleyeceğiz bunları mustakil olarak. O yüzden şimdi değinmiyoruz. O yüzden de zaten baktığımızda şarihler mesela diyelim ki buradaki kader babını açıklamazlar. Kader lafzını burada açıklamazlar. Kader ne demek? İlerde Şeyhul İslam değindiği için o değindiği yerde açıklarlar. Tamam Evet şimdi okuyalım. Bakalım Şeyh Halil Herras rahimahullah nasıl şerif etmiş bu cümleyi. Şarih Şeyh Halil Herras diyor ki İmanın esasları. Altı husus imanın esaslarıdır. Kitap ve sünnetin delalet ettiği şekliyle bunların hepsine iman etmeyen kimsenin imanı tamam olmaz. Bunlardan birini inkar eden ya da bundan farklı şekilde inanan kimse kafir olur. Bütün bunlar meşhur Cibril aleyhisselam hadisinde Cebrail aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam, iman ve ihsana dair soru soran bir bedevi Arap kılığında geldiği zaman söz konusu edilmiş esaslardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demişti. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman etmektir. Öldükten sonra dirilişe ve hayrıyla şerriyle kadere inanmaktır. Evet biz e, bu Cibril hadisini biliyoruz meşhur hadis anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam insan kılında geliyor sahabelerin hazır olduğu <gülüyor> bir anda. Evet. <gülüyor> Dip nokta. Bu meşhur Cibril hadisinden bir parçadır. Müslim'in rivayet etmiştir. Sahihin başında kaydettiği ilk hadis budur. Bu hadisi ayrıca bu Davud Sünnet Kader Babında Tirmizi İman Bahsinde Nesai'de İman Bahsi e, na, Natul İman <gülüyor> yer vermiştir. Hepsi Ömer bin Hattab'dan gelen rivayet ile kaydetmişlerdir. Aynı şekilde Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Ebu Mace bu hadisi Ebu Kureyre ile Ebu Zer rivayetleriyle de zikretmişlerdir. Evet. Kaderin acısıyla, tatlısıyla Yüce Allah'tan olduğuna inanmaktır. Meleklere iman. Melaike, melekler lafzı, melekin çoğuludur. Kelimenin asıl anlamı elçilik demek olan el-uluke'den gelmektedir. Yani mesela eleke elçilik etti demek. Eleke elçilik etti demek. Melekleri neden melek demişlerdi? Kuru fasulye de demişler her zaman şey. Çünkü melek lafı nedir? Uluk gelmiş. Uluk eden ne? Risalet ifade eder. Atılabiliyor muyum? Meleklerde ne, ne olayı vardır? Risalet olayı vardır. Evet. Melekler Yüce Allah'ın yarattıklarından bir çeşittir. Yarattığı bir cinsdir. Evet yani melekler hakkında çok şey söylenebilir. Mesela meleklerin özellikleri bahsedilebilir. Meleklerin e, ahlaki özellikleri bahsedilebilir. yani Birçok şey bahsedilebilir melekler hakkında. Ama yani bu tabi tafsilatlı bir konu. Ama yani melekler hakkında şöyle söyleyeyim. E, sormak istediğiniz bir soru varsa öğrenmek istediğiniz. Ben de biliyorsam cevaplayayım yoksa geçelim. Varsa Hı. aklınızda. Tamam. O zaman devam. Onları semavatında yerleştirmiş ve yarattıklarının işleriyle onları görevlen görevlendirmiştir kitabında onların yüce Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmemekle, emrolunduklarını yapmakla ve gece gündüz yorulmadan aralıksız olarak onu tesbih etmekle nitelendiriliyor. Yani melekler hakkında, hakkında, melekler hakkında onlarca hatta yüzlerce sayfa konuşulabilir. Eee Mutezile ile veya diğer bazı fırkalarla e, aramızdaki farklar var melekler hakkında vesaire birçok e, husus var melekler hakkında söylenecek. Meleklerin vasıflarıyla alakalı vesaire vesaire. Yani birçok e, husus var. Meleklerin işte insanların e, kılına girebildiği veya girebilir mi giremez mi şeklinde tartışmaların olduğu anlatabiliyor muyum? Yani mesela e, her zaman akide bahsinde e, meleklerle alakalı ince detaylar bahsedildiğinde mesela ortaya atılan birçok ince soru var insanların nadiren akla geldiği ama e, öğrenmekle istediği aynı zamanda birçok şey var. Mesela diyelim ki bir insan bir meleği kendi orijinal kılında görebilir mi? Bu mümkün müdür? Atabeyim mesela bu bir, bu bir bahis araştırma konusu olmuştur. Vesaire bunun gibi birçok şey zikredilebilir. Evet. Onların sıfat ve amellerine dair kitap ve sünnette var olan hususlara iman etmek ve onun dışındaki hususlarda bir şey söylememek gereklidir. Çünkü bunlar Allah ve Resulünün bize öğrettikleri dışında bilgi sahibi olmanın mümkün olmadığı gaybı hususlardandır. Evet. Neden? Çünkü biz müminlerin vasfı nedir zaten? Onlar ki gaybe ne yaparlar? İman ederler. Ormana ne demişlerdir? Gabe demişlerdir. Ormana neden gabe de kuru fasulye dememişler? Çünkü orman kelimesi gayb kökünden gelir. Gizli olmak. Ormana giren bir insanı ağaçların dalları, yaprakları gizlediği için ormana gabe ismi vermişler. Gabe gayb kökü ile alakalıdır. Anladık mı? Ormana neden orman ismi vermişler kaşif? geldiği için. Evet, gayb. Yani gayb olmak kökünden. Neden peki ormanın gayb olması ile ne alakası var? Yani içinde olan insanı gizler orman. O yüzden ne derler adam ormana gizlendi, adam ormana kaçtı, hayvan ormana kaçtı, aslan ormana kaçtı. Neden? Çünkü orman gizler, gizlilik, gayb de gizlilik ifade ettiği için ormana gabe ismini vermişler. Gayb kökünden gelen gabe ismini vermişler. Bunu neden söyledim? Yani biz gayba iman ederiz dediğinizde kardeşler, bunu sadece gelecek manada anlamayın. Mesela Allah Subhanahu Teala Kuranda Meryem Aleyhisselam kısasından bahseder, bazı e, olaylardan da bahseder, geçmişte yaşanmış. Sonra der ki ayetin sonunda bunlar sana Gaybi olarak verdiğimiz haberlerdir. Gayb neden? Çünkü orada asıl manasını, gizlilik manasını itibar almıştır. Gayb, gizlilik demektir. Asıl manası. Gayb nedir? Asıl manası gizlilik demiştir. Biz de dinin bize gizlediği, açıklamadığı ama var olduğunu bildiği, bildirdiği her şeye ne yaparız? İman ederiz. Bize teraziden bahseder. Değil mi? İki kefesi olduğu söylenir. Ama biz onun keyfiyeti, şekli anlatabiliyor muyum? Bu bizim için nedir? Gayptir. O yüzden biz ne yaparız? Bu bizim için bir gayptir, gizlilik taşır. Biz buna ne yaparız? İman ederiz. Musa Aleyhisselam'ın geçmişte yaşadıkları da nedir bizim için? Mesela, gaybtir. Ha. Ama işte nispi gayip, hakiki gayip bu türlü taksimatlar var. O da bizim zaten bahsimiz, konumuz ne değil. Evet. Kitaplara iman. Kitaplar Evet, kitap. Kitaba neden kitap demişler de kuru fasulye dememişler? Şimdi bu elimde bir tane nesne. Bu nesnenin iki tane cildi var. Değil mi? Kapağı var. Sağlı sollu. Ortasında yapraklar var. Bu yaprakların içerisinde mürekkep var. Ve bu mürekkep harflere dönüştürülmüş. Bu harfler kelimelere dönüştürülmüş. Değil mi? Kelimeler ifade edilmiş. Kelimeler de cümlelerde kullanılmış ve fayda veren bir mana ifade etmiş. Böyle bir nesne bu. İşte bu nesneyi neden kuru fosil edemiyorlar kitap diyorlar? Yani Bir insan diyor ki, şimdi desek ki mesela, benim arkamdaki şu nesneye neden tahta demişler? Bunun bir mantığı yoktur Türkçe'de ama Arapça'da öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Arapça'da öyle değil. Buna neden Ketebe e, kitap ismini vermişler? Çünkü kitap Ketebe kökünden gelir. Ketebe'de toplanmak de, e, demektir arkadaşlar. Toplu olmak. O zaman bu nesneye neden toplu olmak ismini vermişler? Çünkü bu nesne içerisinde ne topluyor? Yaprakları, harfleri, malumatları, bilgileri, mürekkebi, harfleri, cümleleri kelimeleri vesaire. Hepsini topladığı için demişler ki Araplar biz buna ne ismi verelim? Kitap. kitap. Araplar der ki: Sumy al Khurrazu kataban li anhu yjmau Terziye Araplar, Araplar zamanda terziye katip ismini vermişler. Bak ketebe kök, kitap, katip, ketebe, bunlar hepsi aynı kökten. Terziye Kâtip ismini vermişler neden arkadaşlar? Çünkü yamaların bir ara, yamaları bir araya toplar. Değil mi? Yama, yamaları bir araya toplar. Bir elbise yapar mesela. Veya bir yırtık bölgeyi ne yapar? Toplar bir bir, bir araya getirir, düzeltir. O yüzden zamanında ne yapmışlar kâtibe? Şey terziye kâtip ismini vermişler. Ketebe. O zaman Ketebe maddesinden gelen her şey nedir arkadaşlar? Ketebe ke, toplamak ifade. O yüzden derler ki mesela Teket tebe benu Falan filan e, oğulları, kimse artık bunlar, filan oğulları teke, kitap ettiler, tekettüp ettiler. Yani ne yaptılar? Toplandılar. O yüzden askeriye de bölüğün ismine e, e, bölünün, bölünün ismine kitabe ismini vermişlerdir. Neden? Toplu şekilde e, insanlar bir birlik oluşturduğu için, bir araya geldiği için, tamam mı? O yüzden bu nesneye kitap ismi vermişler. Kur'an'a da kitap ismi vermişler. Neden? İçerisinde Allah'ın ayetlerini topladığı için. Tamam mı kardeşler? Evet. Devam edelim. Baştan alalım o kitap kısmından. Evet. Kitaplar el-kutu lafzı kitabın çoğulu olup toplamak ve birbirine katmak anlamına evet, gelen Bak toplamak ve birbirine katmak anlamına gelen. Evet. El-ketip'den gelmektedir. Ketep kökünden gelmektedir. Evet. Kitaplardan kasıt Allah'ın rasullerine indirilen kitaplardır. Allah'ın evet. Allah rasullerine indirilen kitaplardır. Bizim bu kitaplardan bildiklerimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sayfeleri, Musa Aleyhisselam'a levhalarda indirilmiş olan Tevrat, İsa Aleyhisselam'a... Ha bu indirilmiş... konuşulmuştur. Yani te levhalarla Tevrat aynı şey mi bunlar? Tafsilatlı mevzular. Yoksa levhalar mustakil bir şey, Tevrat mustakil bir şey mi? Evet. İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan İncil, Davut Aleyhisselam'a indirilmiş olan Zebur ve son olarak inen, öncekilerini doğrulayan ve onlar hakkında hüküm verme konumunda bulunan Kur'an-ı Kerim'dir. Bunların evet. dışındaki kitaplara da icmali yani toplu olarak inanmak gerekiyor. Bakın meleklere biz öncelikle icmali olarak iman ederiz. Onlar Allah Subhanahu ve teala, onlar nurdan yaratılmışlardır. Allah Subhanahu ve teala'nın kullarıdır. Allah'a isyan etmezler. Erkeklikleri, dişilikleri yoktur vesaire. Değil mi? Bir de bunların tavsili olarak bize bildirilen şekilde iman ederiz. Yani şu meleğin görevi şudur, şu meleğin görevi şudur, şu şunu yapmaktadır vesaire. Aynı şekilde kitaplara da biz inanırız. İşte İbrahim aleyhisselam'a sayfalar vermiştir. Muhammed aleyhisselatu vesselam'a. Ne verilmiştir? İşte Kur'an-ı Kerim verilmiştir, e, İncil verilmiştir, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Tevrat vesaire. Bunlara böyle icmari şekilde ne yaparız? İnanırız. Bunun hakkında tavsilatlı şeyler vardır, bize bildirilmeyen tavsilatı vardır çünkü bunların keyfiyetleri var. Bunlara da ne yaparız? Toplu bir şekilde iman ederiz. Evet. Peygamberlere iman. Evet. Rusul, peygamberler, rasuller, rasulün çoğuludur. Evet. Yüce Allah kendisine bir şerat vahiy edip onu tevliyet etmesini emrettiği kişiye Rasul denildiği daha önce belirtilmişti. Yüce Allah kitabında isminiz. Tabi biz daha önce belirtilmiştir diyor biz Rasul Nebi arasında ders yaptık fark farkı belirten ders yaptık o yüzden burada zaten ihtiyaç yok buna değinmeye evet. Yüce Allah kitabında isminizi zikrettiği peygamberlere tavsiyeli olarak iman etmek gerekir. Bunlar 25 peygamberdir. Evet. Şair bu sözleriyle, şair şu sözleriyle bunları zikretmiştir. Evet, uzunlar. şair ne yapmıştır? Bir tane şair gelmiş, bu bu ne yapmıştır? Ee, 25 tanesini ne yapmıştır? Zikretmiştir. zikretmiştir. 25 tanesini e, zikretmiştir. Ama nasıl zikretmiştir? Beytler hakkında zikretmiştir ki ezberlenmesi ne olsun? Kolay olsun. Beytte toplamış. Şöyle demiş. Fî tilke hüccetuna minhum semâniyeh min ba'di aşrim ve yebkâ seb'atun ve İdris-i hu, Hudun Şuaybun Sarihun ve keze Zülkifli Ademu Bilmiktari Kad hutima, hutimu Bu şekilde ne yapmıştır? Bu şekilde beyt halinde e, bunların hepsini belirtmiştir. Şimdi o beyt burada Türkçe'si ne okuyalım. Evet. Şair Yüce Allah'ın El-En'an'da El-An'an suresini Hayır şimdi o şiiri okuduk mu? Şiir bu diyor. Türkçesi. İşte bu ücretimizdir diyor o Hım. Evet. Türkiye hujjetuna o bunlar bizim hüccetimizdir. Bunlar 5 tanedir diyor. Minbadi ashrin nivayebka sebatun. Ondan sonra o 7 kalır. Onlar da İdris, Hud, Salih, Şuayb Salih'tir diyor. Zulqifl, Adem bilmuhtar. Şey i̇şte bu hüccetimizdir. Buyururlar da 8'iyle Evet. E, onunun... Konunun adı geçer. Geriye yedisi kalır. Onların daha adı şudur. Evet. Neden öyle diyor? Şimdi alttaki notta anlayacağız. Oku. Şair Yüce Allah'ın el am suresinde yer alan şu mealdeki buyrukların kasetetidir. Evet. Şiirinde diyor ki ve tilke Aslında tilke hüccetuna kısmı ayettir. Evet. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz bir hüccetimizdir. Biz evet. kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. ''Biz ona İshak ile Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet verdik. Daha önce Nuh'a da hidayet verdik. Onun zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, o Harun'u da doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a hidayet verdik. Hepsi salihlerdendi. İsmail'e, Elyasa'ya, Yunus'a ve Lut'a da hidayet verdik. Her birini alemlere üstün kıldık.'' Yani ne oldu? 18 tane var burada. Dikkat edin. 18 tane var. Ayette 18. O yüzden şair bunu nasıl toplamış beytinde? Demiştir ki bunlar e, bizim tilke hüccetuna ve tilke hüccetuna. Yani o ayette tilke hüccetuna diye başlayan ayette ne demiştir? Ondan, ondan sonra 8. Hani beyt hak beytin sonlarını kafir yapsın diye ondan sonra 8 lafsını falan kullanmış. Yani 18. Geriye kalmıştır yedi diyor. Sonra diyor ki o yedi de şu. Min ba'di aşrin ve yebka seb'atun ve humu idri suhudun ve şuaybun salihun ve keze kifli adem bil muhtari kad hutimu. Sonra o yediği kendi ne yapıyor? Şiirde sayıyor. Evet. Bize bildirilen bunlar. Evet. Bunlar 18 peygamberin ismidir. Geriye ikinci beytte adlarını verdiği 8 peygamber kalmak. Evet. Ayette bize ne yapmış? Bunlar bildirilen bunlardır. Evet. İdris, Hud, Şuayb, Salih ve Zülkif ile Adem ve bir de sonuncuları olan o seçkin peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Orada ismini vermemiş. Bil muhtarikat Kutimu demiş. Seçilen. Ve kendisiyle ne yapan? Sonlanan. Evet. Bunların dışındaki Rasul ve Nebilerin nübüvvet ve risaletlerine itikat etme noktasında onlara icmal olarak iman ederiz. Evet. Onların sayılarını ve isimlerini araştırmak gibi bir külfetin altına kendimizi sokmayız. Çünkü bu, Yüce Allah'ın bilgisini kendisine ayırmış olduğu hususlardandır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere ve peygamberlere de, kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Bu, pe bu peygamberlerin kendilerine risalet olarak verilen bütün hususları, Yüce Allah'ın kendilerine emrettiği şekilde tebliğ ettiklerine, bunları kendilerine peygamber olarak gönderildikleri kimselere bil bilmemeleri mümkün olmayacak şekilde, Açık seçik bildirdiklerine ve yalancılıktan, hainlikten, tebliği gizlemekten ve ahmaklıktan yana korunmuş olduklarına da iman etmek gereklidir. Evet. Onların en faziletleri Ulul Azim diye bilinen peygamberlerdir. Meşhur olan görüşe göre bunlar Muhammed, İbrahim, Musa, İsa ve Nuh'tur. Hepsine selam olsun. Şimdi kardeşler burada bir şeye değinelim inşallah. Kısaca. Şimdi diyor ki eftaluhum Ulul Azim. Bunların en faziletlileri ulul azımdır. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve teala Kur'an'da iki yerde bu ulul azım dediğimiz, yani kim bunlar? İşte Muhammed aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam. Bunları, beşini iki yerde Kur'an'da toplu zikrediyor yan yana. Diğerlerinden mustakil olarak. Bunlar ulul azımdır. Bunlar nedir? Peygamberlerin en neydir? Üstünüdür. Şimdi şöyle diyeyim. Allah Subhanahu ve teala... İbrahim aleyhisselamı halil edilmiştir. Ayette geçtiği üzere. Aynı şekilde hadiste, sünnette geçtiği üzere, Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin düülü üzere, onu da ne yapmıştır? Halil edinmiştir. İnna Allaha itta İbrahim'e halilen. <gülüyor> İnna Allaha itta khazeni halilen. Kemete İbrahim'e halilen. Allah nasıl ki İbrahim'i halil edilmişse beni de ne yapmıştır? halil edilmiştir. Şimdi halil ne? Şimdi genelde Muhammed'e Habibullah derler. Allah'ın neyi? Habibi, sevgilisi. Halbuki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi asıl bulunduğu mertebeden daha alt seviyeye indirmektir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah değildir. Şu manada Habibullah değildir. Daha üst seviyededir. Halilullah'tır. Allah'ın halilidir. Tamam. Halil ise ne? Halil'in tarifi alimler der ki el halilu pardon el hulletu kulle yani halillik fevkal muhabbe. Muhabbetin üst seviyesidir derler. Çünkü sen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Habibullah dersen Allah'ın sevdiği. E Allah zaten Kur'an'da tövbe edenleri sever diyor. Temizlenenleri sever diyor. Anlatabiliyor muyum? Sen onlardan ayırmamış olursun. Birçok noktada. Ama peygamber Habibullah olmanın daha ötesinde daha üstün seviye olarak nedir? Halilullah'tır. Ve Halilullah sadece ve sadece iki peygamber de vardır. Birincisi Nebi sallallahu ve bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir de İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Tamam? O yüzden diyoruz ki icmaen ehli sünnetin icmasıyla peygamberlerin en üstünü bu 5 ulul azımdır. Peygamberlerin en üstünü bu 5 ulul azımdır. Yine ehli sünnet icma etmiştir ki bu beşten en üstünü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine ehli sünnet icma etmiştir ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en faziletlisi İbrahim Aleyhisselam'dır. Bunda da icma var. İşte bundan sonra Ehl-i Sünnet ihtilaf etmiştir. Nuh Aleyhisselam mı daha faziletli, Musa Aleyhisselam mı daha faziletli yoksa İsa Aleyhisselam mı daha faziletli? Şimdi bu zaten beş ulul azımın diğerlerinden ayırdık. Tabir sayısı diğerlerini konuşmaya ne? Gerek yok. Yani çünkü onlar fazilet noktasında bu ulul azından nedir? Daha alt seviyededir. Bu ulul azım ise icmaen diğerlerinden üstündür. Bu ulul azım arasında, bu beş peygamber arasında hangisi üstün? İcmaen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İkinci olarak icmaen İbrahim Aleyhisselam. Diğer üçünde ne var? İhtilaf var. Bir kere İbrahim Aleyhisselam'la Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın diğerlerinden üstün olduğunun delili ne? Allah Kur'an'da diyor ki ben İbrahim'i halil edindim ve sünnette de Peygamber Efendimiz'in halil edindiği söylüyor. Ve Allah sadece bunların ikisini halil edinmiş. Bu da delil ki en üstünü bunlar. Tamam. Diğer, diğer üçü de ne oluyor? İhtilaf üzere kalıyor. Zaten çok da ne? Önemli değil. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, en, en e, üstün olduğunu delilini, sünnetten zaten birçok rivayet var. Ben kıyamet günü Ademoğlunun efendisiyim vesaire birçok. Sonra işte şefaatül uzma dediğimiz büyük şefaat, peygamberler dolaşıyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar vesaire birçok e, karine ve delil buna delalet etmekte. Evet şimdi efdaluhum ulul azm şeklinde oradan devam edelim. Onların en faziletlileri ul-azm -az diye bilinen peygamberlerdir. Meşhur olan görüşe göre bunlar Muhammed, İbrahim, Musa, İsa ve Nuh'tur hepsine selam olsun. Çünkü bu peygamberlerin hepsi Yüce Allah'ın şu buyruklarında birlikte zikredilmiştir. Evet. Hani peygamberlerden senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ayetlerini almıştık. Bak dikkat et Neb Mine Nebi yine biz peygamberlerden aldık. Bak peygamberleri toplu zikrediyor. Sonra ne yapıyor? Bu beşine özel isim veriyor onları has olarak zikrediyor Allah. Önemlerine binaen. Halbuki e, nebilerden aldığımız dediği zaman bir de senden deseydi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zaten hepsini olmuş oluyordu? Şey. Girmiş oluyordu. Ama ne yaptı? Özellikle ayırdı. Biz ne dedik? Kad yu'tafu şey'i Kad yu'tafu şey'u ala şey'i li ehemmiyetihi Bazen bir şey bir şey atf olur. Neden dolayı? Önemli. Ehemmiyetinden dolayı. Biz, biz mesela üç esas derslerinde olsun veya başka derslerinde olsun, başka derslerde olsun biz bunu beyan ediyoruz. Mesela amel imandan cüz müdür? Amel imandan cüzdür. Ama birisi gelse dese ki Allah Kur'an'da ameli imandan ayırmış. İman edenler ve salih amel işleyenler. Demek ki bak salih amel imandan ayrı. Biz de ne diyoruz? Allah bazen bir şeyi bir şeyden ayırır. Neden dolayı? Ehemmiyetinden dolayı. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Namazlara dikkat edin ve orta namaza da. Diyebilir miyiz orta namaz namazlardan değil? Halbuki başta namazlara dikkat edin demesi... Orta namazı da içine sokmuyor muydu? Ama ve orta namazı da demesi ne oldu? Onun önemine vurgu yaptı. İşte burada da adfulhas alel'an var arkadaşlar. Biz ne var? Nebilerden misaka aldık. Sonra ne diyor? Ve senden, ve Nuh'dan, ve İbrahim'den, ve Musa'dan, İsa'yıb'ni Meryem'den. Mer e e e İsa'yıb'ni Meryem'den. Gördük? Evet. Bu ulul azım olduğuna işaret. Evet. Bir başka ayette daha Bunları bir arada, bu beşini bir arada zikrediyor. O, dini dosdoğru tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana da ettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi size de şeriat yaptı. Gördüğünüz gibi bu ne? Bu beşini zikretmekte. Evet. Bağsa, öldükten sonra dirilişe iman etmek. Şimdi öldükten sonra dirilişe neden Bağs ismini vermişler de kuru fasulye dememişler? bas kelimesi hareketten geliyor arkadaşlar. Hareket dirildiğin zaman da hareket halinde olduğun için bu ismi vermişler. Bu kadar basit. Evet. bas asıl anlamı itibariyle bir şey kaldırmak, hareket etmek. Aynı halinde, şekilde, evet, ba baz, e, işte toz koparmak, e, yaymak, tozutmak, ziraat için yeri sürmek anlamlarına da geliyor. Yani insan kabrinden dirildiği zaman nasıl e, e, toprağı bellediğin zaman altın üstüne getiriyorsun, değil mi? Toprak kalkıyor vesaire. Dirildiğin zaman da bu tür durumlar söz konusu. Evet. Bundan dolayı e, dirilmeye başlamışlardı, demişler. Evet. Asıl anlamı itibariyle bir şeyi kaldırmak ve hareket ettirmek demektir. Şer'i bir terim olarak baştan kasıt kıyamet gününde ölülerin aralarında hüküm verilmek üzere diriltilmiş olarak kabirlerinden çıkartılmalarıdır. Kim zerri ağırlığınca bir hayır işlemiş, işlemişse onu görecek, kim de zerri ağırlığınca bir kötülük işlemişse onu görecektir. Evet. Yüce Allah'ın kitabında açıklandı, açıklandığı şekilde buna iman etmek gerekir. Bu, dünyadayken parçalanmış ve dağılmış cesetlerin bir araya toplanmaları, yeni bir şekilde yaratılmaları ve tekrar onlara hayat verilmesiyle gerçekleşecektir. Ya şimdi mesela bazı miskinlerden biz duyuyoruz. Yani işte insan öldüğü zaman, mesela hayvan hayvan tuttu bunu bir aslan paramparça yaptı, yedi. Değil mi? Ee, bu gitti, yani bu adamdan hiçbir eser kalmadı. Yani bu nasıl kabir azabı görecek vesaire anlatabiliyor muyum? Nasıl kabir azabı görecek? Neyi bunun kabir azabı görecek? Zaten adam yok piyasada. Kabir de görmemişsin zaten. İşte bunlar gayba iman etmenin eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani Allah'a imanın eksikliğinden kaynaklanıyor. İşte bunlar gayba iman eksikliği. Çünkü aynı şüpheyi adama getirirsin. Peki sen bunu hadisi, tabir ise bir noktada inkar mahiyetinde değil mi? Söylüyorsun. Peki Kur'an'a da baktığımızda aynı işgalle karşılaşacaksın sen. Allah Kur'an'da ne diyor? kabirlerden dirilteceğimizden bahsediyor. Dil, dirileceğimizden, kaldırılacağımızdan bahsediyor değil mi? Aslanın yediği insan nasıl kabirden kalkacak? Kabir yok ki adamın. O mantıklı, o Kur'an'daki o zaman o ayeti de inkar etmesi gerekiyor. Evet, devam. Yüce Allah'ın kitabında açıklandığı şekilde bağsa iman etmek gerekir. Bu dünyadayken parçalanmış ve dağılmış cesetlerin bir araya toplanmaları, yeni bir şekilde yaratılmaları ve tekrar onlara hayat verilmesiyle gerçekleşecektir. Felsefeciler ve Hristiyanlar gibi cismani dirilişi inkar eden kimseler kafir olur. Cismani dirilişi kabul etmesine rağmen ruhların dünyada bulunan cisimlerin dışındaki bedenlerde diriltileceğini iddia eden kimse ise bilatçı ve falsık bir kimsedir. Evet. Kadere iman. Kader kelime olarak mastardır. Bir şey miktarını kuşatmak bilmek anlamına gelir. Şer'i bir terim olarak kaderden kasıt şudur. Yüce Allah eşyanın miktarını ve zamanını ezelden beri bilmiştir. Daha sonra da kuvvet ve kudret ve meşiyetiyle bunlara dair bilgisine uygun olarak bunları yaratır. Yani kader kader ki neden kader kur filosofisi. Şimdi kader miktardan almıştır. Miktar <gülüyor> tamam bir şeyin miktarı. E şimdi zaten kader de bir şeyin miktarıyla alakalı. Allah Subhanahu ve Teala tabir sayısı her şeyin ne? miktarını tayin etmiştir. Senin kilon bu kadar olacak. Ağırlığın bu kadar olacak. Yaşın bu kadar olacak. Ölümün bu, bu zamanda olacak. Hepsi miktarla ne alakalıdır. Sen elini bak şimdi ben böyle bir hareket ettirdim. Durdum. Allah Subhanahu ve teala bunu ne yapmıştı? Takdir etmiştir. Diyelim ki buradan buraya kaç santim? 5 santim. 5 santim ben şu saniyede hareket ettirecekmişim. Bunların hepsi miktar, ölçüler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bazen iskinler diyor ki Allah kaderi inkar edenler yani Allah Kur'an'da takdir bir şeye ölçü vermek diyor. Anlatabiliyor muyum? Kader kelimesinin manası var. Biz de onu inkar etmiyoruz ki zaten. Aslında düşünsen zaten kadar ölçüdür. Takdirdir. Allah bunu takdir etmiştir. İşte bu kadar. Her şeye bir ölçü vermiştir. Şu kadar yaşayacaksın, şu kadar olacaksın. Yani bu kadar Allah demek ki ne yapıyor? kalpleri kör ediyor. Vasiretleri kör ediyor ki demek ki Allah bunun kafir olmasını istiyor. Ne, ne? Allah subhanehu ve teala bunun kevni olarak kafir olmasını istiyor ki böyle kalbini ne yapıyor? Kapatıyor. Böyle miskin insanlar. Kaderli, kaderli ugatta takdir etmek demektir. Ölçü, Ölçüymüş de. O yüzden bizim anladığımız kaderle ne alakası var? Yani miskin. Zaten biz de ondan bahsediyoruz. Allah zaten her şeyi bir ölçüde takdir etmiştir. Evet. <gülüyor> Şer'i bir terim olarak kaderden kasıt şudur. Yüce Allah eşyanın miktarını ve zamanını ezelden beri bilmiştir. Zaten bu, bu tür insanlar Allah hidayet etsin. Allah Subhanahu ve teala e, e, yani bunlara hidayet etsin. Şimdi bunlar e, hani hakikaten hakkı arıyor da sapıyor değil. Yani bunların çoğunluğu samimiyetten uzak insanlar. Biz bunları zaten hayatımız boyunca müşahede etmekteyiz. Allah Kur'an'da ne buyuruyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Yani bu var ya hayati tabir sahibi ise hayati bir ayettir. Bu Allah saptırdığı, Allah <gülüyor> daralete koyduğu onu bütün ayetleri ne yapan arkadaşlar? Mantığını yakalatan bir ayettir. Şeyh Sadi tefsirinde rahimeullah ki Kur'an'a bastı zaten. Çok özellikle buna vurgu yapıyor. Diyor ki onlar kayınca lenmazağu onlar kayınca feazağallahu kulubuhum. Allah da onların kalplerini saptırdı. Yani kuldan bir meyil var. Demiyor Allah direkt onları ne yaptı? Saptır. Onlar sapınca Allah da ne yaptı? Onları saptır. Yani kulda sapmak sapmaya bir meyil var. Sapmak tabii onların hastalık vardır. Allah da ne yaptı? Hastalık. Onların hastalıklarını artır. Yani kulun kendi nefsinden bir pislik var. Çünkü Allah ne diyor? Biz o nefse hem takvasını hem de fucurunu ilham ettik. Allah bize takvayı da fucuru da ne yaptı? İlham etti. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bununla beraber hayrı seçmemizi bizden ne yaptı? İstedi. O yüzden e, bu türlü insanlar hakikaten hayır isteseyler, hakikaten bunların cihetinden bir pislik olmazsa bunun içine düşmezler. Allah Subhanahu wa teala bizim elimizle bunlara ilmi azap etsin. Ve zaten de ediyor. Evet. Miskin gibi tarih boyunca ehl-i sünnetin altında ezildiler. Ehl-i sünnetin altında ezildiler. Kıyamete kadar da ezilecekler. Evet. Şer'i bir terim olarak kaderden kasıt şudur. Yüce Allah eşyanın miktarını ve zamanını ezelden beri bilmiştir. Daha sonra da kudret ve meşiyetiyle bunlara dair bilgisine uygun olarak bunları yaratır. Ayrıca o bunları meydana getirmeden önce levh-i mahfuz, mahfuzda da yazmıştır. Hadiste şöyle belirtilmiştir. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. O ne yazayım deyince olacak olan her şeyi yaz diye buyurdu. Yani şimdi Allah subhanahu ve teâlâ'nın... E, tamam sen o ayeti de oku, ona bir açıklama yapalım. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İster yeryüzünde, ister nefislerinizde meydana gelen her musibet mutlaka bizim onu yaratmamızdan önce o bir kitapta yazılmıştır. Şimdi baktığımızda biz bütün kitaplara, özellikle muhasır kitaplara kaderi anlatırken dört mertebe üzerinden yola çıkarak anlatıyorlar. Aslında allah Alem tabi buna kimse yanlış diyemez. Ne haddimize bizim de. Ama daha uygun, daha e, düzenli e, dört mertebe üzerinden anlatmamak lazım. Çünkü insanların zihnindeki bazı işgal çözülmüyor. Zaten belli olan şeyler var. O da nedir? allah Subhanahu ve Teala'nın ilmi. Sonra yazması, sonra dilemesi, sonra yaratması. Bu dört mertebe. Ama allah Alem buna bir iki mertebe, iki mertebe daha var. Onları da eklenip kader anlatıldığı zaman o zaman mes meselelerin ince detayı dahi, kaderin ince detayı dahi insanın ne yapıyor? Zihninde ilmi olarak oturuyor. İnşallah biz kaderi anlatırken dört mertebe üzerinden yola çıkarak anlatmayacağız. Kim mertebe daha var. Onları da ekleyip onlarla beraber anlatacağız. İnşallah mevzu daha iyi anlaşılacak. Sadece benim burada e, vurgulamak istediğim e, şu, bu son cümlelerle alakalı. O hadisi bir daha okursana. Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. E, bir de nerede geçtiğini de oku. Altındaki dipnotu. Evet. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. O ne yazayım deyince olacak olan her şeyi yaz diye buyurdu. Evet. Allah subhanehu ve teala'nın ilk yarattığı kalemdir. Şimdi tabi evli sünnet arasında ihtilaflı bir mevzu. Çok da böyle semeresi çok büyük değil zaten. Yani çok böyle şey dinin asli meselelerinden değildir. Ee, yani farklı düşündüğünde seni daralete sürükleyecek bir konu değildir. Arş mı ilk yaratılmıştır? Kalem mi ilk yaratılmıştır? Şimdi bu da biz hadisiste okudu kardeş. Neydi, nerede geçiyor hadis? sahih bir hadistir biliyor musun? Tamam. Ee, bu hadise biz baktığımızda birçok kaynakta bulunmakta. Yani e, e, İbni bir Yasım'ın sünnesinden tut vesaire sünenlerde de var. Şimdi bu hadis maruf. Şimdi Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Kalem mi ilk yaratılmıştır? Arş mı ilk yaratılmıştır? Veya mahlukatın ilk yaratıl... Hangi mahlukat? İlk yaratılan mahlukat hangisidir? Arş mıdır? Kalem midir? Bu ehli sünnet arasında ne, ihtilaflı bir konudur. Bazı alimler demiştir ki ilk yaratılan nedir? Kalemdir. Bazıları da demiştir ki ilk yaratılan arştır. E, çok semerisi yok. Tabii benim kalbim mutmain olduğu bu konuda ki muasır alimlerimiz de aralarında ihtilaf etmişlerdi. allah Alem ilk yaratılan nedir? İlk yaratılan arştır. Kalem değildir. Ha, peki bu hadise ne cevap vereceğiz? Allah ilk kalemi yaratmıştır. Yani bu hadise e, verilecek cevap çoktur. Öncelikle ben bunun İl, ilmi e, mantığının ilmi Türkçesinin şu olduğunu düşünüyorum. Bu lafzıyla bu lafzıyla inkar etmemekle beraber Allah'ın yarattığı ilk yarattığı şey kalemdir sonra ona yaz dedi diyor ya Türkçede. Halbuki şöyledir. Allah kalemi ilk yarattığında ona yaz dedi. Kalem ilk yaratılmıştır anlamına gelmiyor. İki cümle arasındaki ayrımı Türkçe mantıkla da yakaladınız mı? Allah ilk kalemi yaratmıştır. Bu bir cümle, değil mi? Bir de Allah Allah ilk kalemi yaratmıştır, ona yaz demiştir. Bu bir cümle şimdi, doğru mu? Allah ilk kalemi yaratmıştır, ilk olarak kalemi yaratmıştır, sonra ona yaz demiştir. Veya şöyle bakın cümleye, Allah kalemi ilk yarattığında ona yaz dedi. Şimdi bu cümle Arap cüle edebiyatından ikisi de muhtemel. İkisi de muhtemel olunca, harici karineye ihtiyaç var. Biz de harici karineye ihtiyaç... Ee, var diyoruz ya. Bu karici kalineler de bize delalet ediyor ki aşk daha önceden yaratılmıştır. Ha nedir bu karici kalineler? Bunlar bizim mevzumuzun dışında. İnşallah ileride gelirse biz bunları ne yaparız? Anlatırız. O yüzden Allahu Alem raci olan mahlukatın ilk yaratılmışı nedir? Arş. Yani dediğim gibi muhasırlar arasında bile ne vardır bu konuda? İhtilaf var. Mesela Şeyh Elbani ilk yaratılanın kalem olduğunu tercih eder. Biliyorsunuz bu ümmetin e, üç tane direği vardır. Bu ümmetin üç tane direği vardır. Aslımızın. Useymin bin Baz elbani. Allahu alem bunların aralarında ittifak ettiği bir konu kolay kolay ne? Kolay kolay mercuh olmaz. Kolay kolay. Yani bun, bun, bunların da kendi aralarında bu konu hakkında mesela etilaf var, çok önemli değildir. Mesela Useymine göre arştır, ama işte Şakirbaniye göre ilk yaratılan kalemdir. Yani bu çok şey değil yani. İbn Teymiye göre de mesela ilk yaratılan arştır. Allah alem raci olan ilk açtı araştır